Yedinci kısımda ve yedinci kısımda başlamıştık. Kitabı'l-mesele zahir, turu khafiyen. Zahir ve khafî meseleler. Bu kitapta Birinci bab neydi? İki saat fark. ve Bu zahir mesele ve khafî mesele nedir? Tamam, ona sonraki ki bab diyor. Kibabı, Mewani'i, Kiyam al-Hudjati, fil zahira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 kusumlarla ilimle, ilim tebliğ ile hı hmm. o nerede? Bu hocam şey, khafi e, mesele. Hı. Hmm. Mi. İlimle buluğuyla. Hayır, <gülüyor> bunlar aslında bu tarz zahir mesele. Zahir meseleler. Ondan sonra işte hmm. şey tarih Demek gözün birincisine bir bir ayrım yapman lazım. Hucudi kamisi dediğin zaman hucudi kamisi birincisine ayrımı gitmen lazım. Hmm. Zahir ve khafi olarak hmm. veyahut da geçen Derste Yemşafir Rahimullah'dan okuduk. Yani ilmul, ağam ve ilmul Has diye. ya İbn-i Teymi Rahim nasıl ayırmıştı? De, Celil, de, Celil de, ve dakik. Hmm. Yani, mesela celile ve mesela dakika. dakika diye ayırmış mesele. Yani ulemanın şeysi bu konuda istilahları farklıdır. Ama şu anda meşhur olan artık umumen kullanılan tabir nedir? Zahir ve, ve hafif.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 Evet ulaştırılmış olması yani belağın gerçekleşmiş i̇lmi olması ayva ilme ulaşma mütemekin olmaz. Anası hafif meselelerde vücudi kaması tarif terim tarif yani bunlara ilave eden. Bunlar bunları ilaveten ne olma ne olması gerekir? Tarif. Tarif. Yani onun aklındaki bütün şüpheleri gider, izah giderilmesi, şüphelerin izale edilmesi. Ay, izah edilmesi. Ha şimdi o zaman burada diyor ki bunu be bu mevani kıyamul yani o, hüccet, o zaman ne? hucce kaim. Nerede? Fiil felsele fi zahira. Yani o zahir meselelerde Hı. aslen hucce'nin kaim olmasını sağlayan sebepler mevcut. Yani ne demek? Yani Hı. o şahıs Hı. nerede?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 رُفِيَ الْقَالِمُ ala ثَلَافَ Üçten kalem kaldırılmıştır ve arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hı hı. Hatta yahtelim. O zaman küçük çocuk ta ki yani ihtilam yani buluğa girinceye kadar ve onun da alt derecesi yani mümeyyiz oluncaya kadar işte yani doğruyu yanlıştan ayrı edebilecek helal, helal haramları anlayabilecek yaşa gelinceye kadar ha.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 ne akledememiş manasında değil. Yani fahmetmek burada adamın fahm ne Yani onu anlayamamış. logatın anlayamamış. Bunlar maniler. Zahir meselelerde. Sonra ve قال ibn-i rahimullah من لم teblohu da'vetu kes vel ve men mâte fi fetratin fe innuhum yumtehanûne fil âkhira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 komplikasyon ilminin kaybolduğu. Ha. Yani ne? Ha? Yani galepü'l cehl manasında. Ha. Tamam? Yani şey belki var hatta. Hatta belki risalenin eserleri mevcut. Lakin cahalet cahillik galip gelmiş. O manada fetret ehli ya. Yoksa hiçbir sureti yok. Yoksa hiçbir sureti yok. Sözümü nasıl zahir meselelerden bahsedeceksin? Allah rahmet evet.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 Bilmediğine. Şimdi İbn Hazm Rahimullah <gülüyor> kime, Kime? Menlem tablohu din dinin vacibe ulaşmayan ulaşmayan kimse fe innehu ma'azur ma'azurdur. Ve la mulamete aleyhi. Onu bir herhangi bir kötüleme bir paylamada olmaz. Niçin? için yata ve kad Cafer ibn Abi Talib radül anhu ve ashabuhu ve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 anlayanları var. Halbuki sen haricilerin risade hüccet kılıyor, kılmıyorsun. <gülüyor> ha bunlar evet bunlar şimdi e, zahir meselelerde hüccetin kaym olması ile beraber engelleyen yani hükmü engelleyen Mani. maniler. Onlar da neydir yine? Bir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 Yani zahir meselelerden muhalefetinden ötürü yani hükmü engelleyen maniler. İkrakta mesela bu manilerdendir. A sonra kibabda diyor ki bab-ı mevani aqiyamın hücceti fil meselil khafiyye. Khafi meselelerdeki hücet e, <gülüyor> ikamesini engelleyen maniler babu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 yine yani hakim kadı <Sessizlik> alim eğer bu içtihad eder ve isabet ederse so, o zaman iki ecir vardır ama hata ederse bir ecir vardır. Ve قال ابن تيميه رحمه الله اهل السنته والجماعه يقولون ما ve عليه الكتاب والسنه والاجماع وهو ان المؤمن يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته واستحق العقابه على سيئاته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 yanlış olanı isabet ediyorsun. Hatan odur yani bir iştihat yapıyorsun. İştihat aslen mesele bu yani vurumu elif'in ilave ettiği manilere nedir iştihat manisi? O da nerede? Kafi meselelerde. Yani o zaman zahir meselelerde iştihat manimidir değildir. Kafi meselelerde iştihat manidir. İştihattan maksat ne? Yani bir meselede kafi olduğu için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 Hüccet kendisinde yani kayma oluncaya kadar. Ve hâza fîl-mesâli khafiyyâ. Bu hangi nerededir? Khafi mesâllerde. Allâti qâd yâhfa deliluha ala ba'di nâs kemâ fî mesâli kader ve'l-irca ve'nahbi dâlike mîmâ qâlehu ahlul ahvâi fînnâ ba'di akvâlihim tâtadammanu umûran kufriyâ. Çünkü bazı sözlerine ayba kufri içeriyor. Mesela? Mesela Kur'an mesela hocam Ha mesela ayva, mahluk demeleri gibi, Kur'an mahluktur demeleri gibi, Allah'ın görünmemesi Aziz ve Ayva mesela çok yaygın olan yani şeyde, topluk arasında dediğin zaman Allah nerede, ne diyorlar? Ha, her, yer. her yerde. Ha. Ha, her yerde, Allah'ın azze her yerde demesi, Nas'ın, Nas'ın inkarı. Allah subhanallah semada olduğunu söylüyor. Ama o diyor, onlar, o diyor ki Allah her yerde. Şimdi aslen Nas'ı inkar etmiyor mu?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 Şimdi mesela isim ve sıfat bahsi genelde nedeniyle yani hafif bahsistlerdendir. Şimdi ama nasıl hafif bahsistlerden? Yani eğer bir kişi Allah subhanahu wa ta'la Kur'an'da gelen isimlerini inkar ederse hafif midir? Hayır, Hayır bu zahir. Bu ne? Bu Kafirdir. Zahir. Bütün İslam uleması tekfir etmiştir. Dolayısıyla mesela cehminlerin tekfiri, kaderilerin tekfiri yani. Niye kaderilerin tekfir etmişler? Çünkü Allah subhanahu wa ta'la'nın ilim sıfatını inkar ediyorlar. Tam ilim sıfatını inkar etmek Ayrı bir mesele, ilim sıfatını Tevili. tevil etmek ayrı, ayrı bir mesele. mesele. Tevil edenler yok mu? Var. var. yani fırkaları var, ilmi kabul ediyorlar. Mutezile ilmi kabul ediyor. Eşariler ilmi kabul ediyorlar ama tevil ediyorlar. Veyahut da mesela kelam baksi yani Allah subhanahu ve teala'nın konuşması. konuşması, eşariler kelamı inkar mı ediyor? Aynen. Yok ama ne? Tevil, ediyor. tevil ediyorlar. Tevil ediyorlar ve aslen tevhilleri aslen yine Allah subhanahu ve yani konuşmadığına çıkıyor. Evet. Hakikaten konuşmadığına yani o kelamın nefsi yani ke zatında bir mana. Allah'ın azze zatında kelamı nedir? Bir mana der. Yani zatında var olan, mevcut, kaym olan bir mana olarak tevil ediyorlar. Aslen ne diyorlar? İnkar aslen Allah subhanahu ve Taala'nın kelam sıfatını inkar ediyorlar. Yani o, lazımı o. Ama onlar bunu söylemiyorlar. Onlar bunu da kastetmiyorlar, yani tevil ediyorlar. Dolayısıyla İslam uleması Eşariler fırkı itibariyle ile tekfir etmiyorlar. Ha aralarında tekfir etmedikleri Eşariler yok mu var? Tekfir edilen Eşariler de var, tekfir Mâtüridiler vesaire vesaire ama onlar ne işte onlar hafi yani mesele olma dahilinde hüccetin ikamesinden sonra Ha, tariften sonra ve tarifte bu meselelerde elbette yani mesele ne kadar çetin ise ve ne kadar şüpheler var olmuşsa Tarık o kadar da kadar o tarifte o kadar uzar. Evet. Sonra ve minha ademu fehmil hücceti ve ademil ha bu da yine manilerden yani hücceti fehmetmemek yani şüphelerin zail olmamış olması şüphelerin zahir olmamış olması ve ademul muanede ama neyle beraber? İnat, etmemek. inat etmemekle beraber. Yani kişi inatlaşmıyor. Yani şeye açık, münaziraya açık, mücadeleye açık ve inatlaşma da yok. Ama henüz şüpheleri zahir olmamış. Bu da ne? Manidir. Velev ki onun yani o söylediği bidat hafif bir meselede hatta belki yani hakikatinde eni yani küfür olsa hakikatında. Ama e, henüz yani şüpheler zahir olmadığı için tekfir edilmez. Ha. Mücdet yani kaim olmuş kabul edilmez. Velev ki yani ulema vesaire vesaire yani. Bütün o sebepler aslında mevcut. Ve kâle eb-i butayn feddurrar kâle inne qawle şeyh takîddîn yani İbn-i Teymi Rahimullah kast ediyor. İnne ve al qatle mequfun ala buluğu'l-hücce yedullu min kelamihi ala أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل ليس موقوفين على فهم الحجة مطلقة yani bir bu sözle ne anlıyoruz diyor yani, tekfir ve katıl mevkuftur neye Hücretin ulaşmasına. bundan birincisi anladığım şu ki şudur ki diyor yani tekfir ve katıl e, hücretin fehmine mutlak surette hüccetin fehmine mevkuf değildir neye mevkuftur Ulaşmış. Bel ala bulughiha tamam ulaşmasına mevkuftur yani bu şimdi hangi meselelerde? Bu zahir. Meselelerde. <gülüyor> zahir meselelerde ulaşmış hüccet kayı mı oldu? Evet. Tam zahir meselelerde. Fe fe muhu şey'un ve buluğu Çünkü fehmi bir şeydir, ona ulaşması başka bir şeydir. Fe لو كان هذا الحكم. Fe لو كان هذا الحكم mevkufan ala fehmi hucjeti lem nukeffir ve naqtul Durum böyle olsa diyor o zaman ancak saf inatçı olan, muanid olan onları tekfir, onlar ancak öldürülür. Ya da tekfir edip öldürürdük. <gülüyor> Wa hada baynul butlan. Bu diyor apaçık nedir? Batıldır. Bel ahiru kalamihi rahimullah yani İbn Ceymi rahimullahun ya dullu ala ennehu ya'tabiru Fehm el hüjjeti, fil amurları, tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı ne tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı tı Virt yani bazılarına hafif kalmış. وَلَاِيْسَ فِيهَا اَمَا نَا tevhid ve وَرِسَالَ Ama o, o muhalif oldukları meseleler hangi meseleler değil? Ha, usul mesele ha, asli meseleler usul değil. değil. Tevhide ve risalete muhalif olan meseleler değil. Yani, La ilahe illallah Muhammed Resulullah bakısına giren meselelerden değil. Orada hücretin fehmine itibar ediyor. Kel cehli, mesele cehalet gibi bir bazı sıfat İşte Sifatlı Sifat, umumen değil ama sıfatların teferuatı. Ha yoksa sıfatları inkar eden kafirdir. Ama sıfat, sıfatı yani sıfatların teferuatında tevil etmiş, tevil ederek yani e, sapmış olanlar bunlar da İslam uleması durmuştur. ha. الْاُمُورُ لَت۪ي Ama şeyler yani ne? Hiye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 bunun kız olana, bozan, muhalif olan meseleler gelince fakat saraha tasrih etmiştir rahimullah fi mevadii katira birçok yerde bir küfri ashabiha yani onların küfürünü yani tekfir etmiştir ve katli öldürülmesi amenerde ba'del Ve dedi ki istitabe ne zaman gelir hüccet ikamesi hüccet ikamesinden sonra. sonra yani hüccet ikamesiyle o cezanın infazı evet. arasında sonra, evet. yani bir şey işlemiştir mesela şimdi zahiri meselede ya ulaşma imkanı var, Müslümanlar arasında yaşıyor vesaire. Hücret üzerine olmuştur namazı terk ediyor mesela. ya da namazın terki değil yani namaz, namazı ha şimdi, ayyvan ay, ay, namazı inkâr İzmir. ediyor. yani namazın, namaz kılmıyor mesela, zahir olan ne yani yönü nedir? Namazın farziyeti, tamam namazın farziyeti nedir?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 Bunu kimse yani hocalardan sormaz. Bu aile içerisinde malum olan bir mesele. Eğer bir kişi bunu kabul etmiyorsa kafirdir. Ama namazın terki, küfürdür meselesi bu nedir? Bu <gülüyor> kafi. <gülüyor> <gülüyor> namazın terki nedir? Namazı terk ediyor şimdi. Ha şimdi diyebilir misin namazı terk ediyor kafir oldu? Hayır. Hüccet ikamesi gerekli. gerekli. Hüccet ikamesi ne mana gerekli? Tarif, Tarif mahiyetinde.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 أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان برسالة فقد صرّر ماها في موضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد ولم يعذرهم بالجهل ولم يعذرهم بالجهل ها جهالت لا أنرى معزول قرمة مفترق معزول قرمة مفترق وأزمن فهم الهجرة نار خفي مسألة Ha. Buluğul Hucca zahir meselede kafidir ama Fahmul Hucca hmm. khafi meselelerde gereklidir ve kâlel-mecd yani Mecduddin Ebu'l-Barakat İbn-i Teymi Rahimullah ibn rahimu, ibn rahimu yani Ebu'l-Abbas ebul Ahmet İbn-i Teymi Rahimullah dedesidir mecid Mecd dediğin zaman yani Hanbelilerde Mecd Ebu'l-Barakat ebul İbn-i Teymiye'dir İbn-i Teymi Rahimullah'ın dedesi Mecduddin. Kale el mecd. Ve sahihu enne kulle bid'atin keffarna fiha da'iyye fe inne nüfessiqul muqallide fiha. Ha, bu hanbelilerde hanbeli mezhebinde kaide. Ha, kaide. hambellerin, hanbeli mezhebinde ve hanbeli uleman ekserinde böyledir. Yani nedir? Ve sahihu enne kulle bid'atin keffarna fiha da'iyye davetçi tekfir ettiğimiz her bir bidat tamam. Her bir bidat fe inne nufsiqu'l muqallide fiha. Mukallid ne diyoruz? Tefsik ederiz. Kural. Yani o bidat eğer dav davet cis yani davet cisni tekfir ettiğimiz o bidatın sahibi mukallid ise onda ne deriz? Tefsik, Tefsik ederiz. Yani eee hüccet ulaştım mı, ulaşmadım mı bakmayız. Yani o fasıktır. Keman mesela kim gibi? Kemen yakulu bi khalqil Kur'an. Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen gibi. Yani Kur'an mahluktur diyen o zaman davetçi kim nedir? Kafirdir. O davetçiyi taklit eden fasıktır. Ev enne ilmallahi mahluk. Ev enne esma'ahu mahluka. Ev ennehu la yura fil âhire. Ev yasubbu sahabete tedayyünen. Yani dinen Allah Subhanahu wa Taala dininde bu böyle emredilmiştir şey diye sahabeyi sebedenler. edenler. O enel imanun mujarradu i'tiqat. O Ne diyor bunu? Davacılarını tekfir ediyor ve mukallidlerini ha tefsir ediyor. Hay bu mujarrad i'tiqatçının ne manada? Yani fuqatul murci'e manasında değil. Yani cehmiler manasında yani saf veyahut da felsefeciler manasında, yani saf e, itikattır. Amel hiçbir surette, iman baksinde, itikatta, insanın İslami yani bünyesinde bir mahiyeti yoktur. وَمَا اَشْبَهَ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ ha, Şimdi bak burada izahını yapıyor. فَمَنْ Alimen عَالِمًا şeyin مِنْ هَذِي الْبِدَعِ Yani bir o zaman o bidatlarda ilim sahibi. Yani bidatı biliyor.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 Tefsik ederiz. Onu da izah ederken nasıl yani bu davetçi nasıldır diyor. O bir yani o bidat hakkında ilim sahibidir. İkincisi davet. ona davet ediyor. Üçüncüsü bir, bir savunuyor, savunuyor bir, bir münazır bir, bir ediyor. <gülüyor> ediyor. Muqad zekara şeyhu Ebu Butayin. El hilafı beyne hâzaynel qavlayni fiddorul intisar. Ha bu o zaman buraya yani hilaf. Hilaf yani Hanbeli mezhebi içerisinde bugün de ihtilaf var. Çünkü mesela... El-Muvaffak gibi yani İbn-i Kudami Rahimullah gibileri buna muhalefet ediyorlar. Diyorlar ki hayır yani e, davetçiyi de tekfir etmeyiz, e, mukallide tefsik etmeyiz. Çünkü hücud ikamesine bağlı. Yani hücud ikamesi kaym olduktan sonra ancak tekfir ederiz, tefsik ederiz. Hücud ikamesi kaym olmadığı sürece tekfir etmez ve tefsik etmeyiz. İster da'i olsun ister mukallide olsun.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 Adığı o el cem'u bainahuma. Alah hasab iktilaf izamani. Sahih olan bu. Sahih olan yani bu ihtilaf şimdi bir bir taraf diyor ki yani davetçisini tekfir eder, mukallide de tefsik ederiz. Bir taraf diyor ki hayır ister davetçi ister mukallit olsun ancak ne vücudi kamisi sonra tekfir ederiz ve tefsik ederiz. Vücudi kamisi neye göre olacaktır? Zahir ve hafi meseleye göre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 yani böyle bir vaziyette sünneti muhalif yani küfür mahiyetinde bir şey ya e, e, davet ettiklerine ne dersin? O zaman tekfir edersin. Yani o zaman yani e, senin bulunduğun yerde ve zema, zamanda hakkın ne kadar munteşir olduğuna ve ne kadar hakim olduğuna, ne kadar galip olduğuna elbette bunun etkisi var bu elbette etkisi var. ama o meseleyi, şimdi pek hele mesele işini pek ele mesela bir mesele hafi yani hafi dedik aslen yani İmam Şafii rahimeullah'ın da sözünden yani o tarifinden de onu anlıyoruz yani hafi ne zaman hafidir eğer nassın ha. açığa yani tasdik edilmemişse yani açık açık beyan edilmemişse o zaman hafidir yani o zaman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 tasni, yani sınıflandırılacağı meseleler değil. Umumen fıkıh öyle değildir. Yani ilim öyle değildir. Ve özellikle yani bu meseleler öyle değildir. Erma'yım biz neredeydik? İbn-i <gülüyor> Teymiyevdi, ha. ha, tamam ha, burada evet. <gülüyor> ha şimdi şey, e, cemler sahih olan Cem nedir diyor. Yani zamana göre, e, zamana göre değerlendiren yani, vakaya göre değerlendirmek. Obnu Temiye Rahimullah fi İmam-ı Temiye yazdığı çok nefis, çok değerli bir risale. Neyle alakalı? Allah'ın azzrecin kelam sıfatıyla alakalı. Ve bunu kime yani ret ne yazıyor? İşte eş-arilere. Allah'ın azzrecin kelam sıfatını o kelamın işte mana Ka nefsinde, zatında kayma olan mana olarak tarif ediyorlar ya, ona reddiye mahiyetini eziyor. Ama tabi o kitap aslenle, yani tesiniye risalesi kitabı, bir e, sürecin neticesinde aslen ortaya çıkıyor. İşte onun evvel burada o tesiniye Ris risalenin baş kısmında İmam-ı Rahim bu kitabı niye yazdığını izah ediyor. O da zamanında yani şeydeyken, hapis iken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 İşte bundan böyle vazgeçmen lazım. Şöyle demen lazım vesaire vesaire. Yani onun demediği şeyleri ona dedirtiyorlar. Ondan da yani demediği şeylerden de tövbe edip rücu etmesini talep ediyorlar. Kendi akidelerini benimsemesini istiyorlar vesaire. Bu böyle uzayıp gidince lemme naqasha ba'd alime ehli'l ehwa ve'l bid'a fi waqtihi ve zahara inaduhum. Ne onları yani işte bu sürecin akabinde artık İmam-ı Taymi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 Ben tekfir ediyor. Ama aynı İbn-i Teymi Rahimullah. Bekri'ye reddiyesi meşhurdur. Kâle li ba'di ulemâihim ve kudâtihim ve entum endi cuhâl la tukeffarûna unahvâ. Böyle yani onlar da aslen yani aynı şeyleri söylüyorlar. Lakin onları tekfir etmiyor i̇bn İbn, -i, İbn -i Teymi Rahimullah. Diyor ki siz benim innimde cahillersiniz. Ben sizin dediklerinizi söylesem ben kafir olurum. Ama siz cahilsiniz dolayısıyla sizi tekfir etmem diyor.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 muanettene hükmü alır. Ha ondan sonraki bab yani tekrardan ibaret. Şimdi Ozman şimdi yani netice ne? Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çok önemli bir mesele. Netice ne? H hüccet ikamesi dediğin zaman Ozman demek ki siz birincisi ayet etmemiz, etmemiz lazım. Zahir. Nasıl? Zahir. Zahir. Bir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 Zahir ya, ya zahir Zahir ise o zaman hüccet neyle kaym olur? İlimle, İlim. belağ ile, ulemanın uleman olması uleman bulması, ha, olması, davetin, arası, davetin yani davet bulması, ha, kaym olması, ilime ulaşma imkan olması, var olması, İslam beldesinde eşş, yaşaması, olsun. bunlarla hüccet kaym olur zahir meselelerinde. Tamam sen buna ilaveten ona Tarif, tarif yapma mı? mecburiyetinde değilsin. değilsin. Ha tarif yapabilirsin, evet. tarif yaparsın. Ha, güzel olandır ama şart değildir. Evet. Ama kafi meselelerde tarif, tarif, şart, tarif şarttır. Ha, tarif şarttır. Tarif olmadan hüccet kaim olmaz. olmaz. Tariften de kastettiğimiz ne yani Şüphelerin, şüphelerin izale edilmesi. Şüphelerin, izah edilmesi. Evet. şüphelerin, yani karşı tarafın şüphelerin izale edilmesi. hamani olarak da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 O zaman e, mesela hocam küçük yaşlı olması, Ay, olması deli olması, olması işitmesi, İslam İslam'a yeni girmesi, küfür, küfür, küfür bezine yaşaması, ilme ulaşamaması. ulaşamaması. Ilme ulaşamaması. Ha, Bunlar hepsi, hepsi nedir? Mazereti. Ha, mani, mani olabilir. Hükmüne engeller. Velev ki hücret kayma olmuş olsa da evet. sebepler nazarında. Ha. Ama o şahısta yani o muayen şahısta bunları hepsi mani olarak işlete, işletmen lazım var ise. kafi ha. ise buna ilavetine buna gelir? Buna hocam içtihat, i̇çtihat içtihat etmesi içtihatta kafi meselelerde manedir. manedir. Ayva. Ha şimdi meseleyi anladınız mı bakalım diye size bir şey getirdim. <gülüyor>